Halkımız anlatmak istediği her şeyi şikayetlerini, korkularını, sevgilerini hep bu türkülerle anlatmış. Ben de böyle bir eğitimden geldiğim için bunları sevdim ve bunları duyurmak istedim. Adeta halkımın duyurmak istediği her şeyini, nin bir sözcüsü haline geldi. Şimdi Erzurum dağları kar ile boran Sonra Seferberlik Türküleri ve Kuvayi Milliye Destanı Sana da kurt beni Oy beni beni de belalı beni Akıl orada yatan üleşe, askeri kırdıran Enveri Paşa, kitlendi kapılar, mekana ağladı. <gülüyor> Gönşelikler için. Titreşimin kozalar. kozaları nav şarqazı alalı. Sarı kamış da kırıldı. Onca gülün tazeleri. Kanular gidiyordu, kanular gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru Ayın altında kanular gidiyordu, kanlar gidiyordu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 ve 15'lik şarap nelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kanılar yürüyordu. ...Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94 9 Babilden sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, arkadaşım Barış Demirel programın yayınında bana destek veriyor. Program Ruhisun'un 1982 yılında Avustralya'da verdiği bir konserden bir kayıtla başladık. Ruhisu dinlediğimiz kayıtta söylediği gibi halkın içerisinde büyüdü ve her zaman onların anlatmak istedikleri her şeyin şikayetlerinin korkularının sevgilerinin duyurmak istedikleri her şeyin bir sözcüsü oldu. Batı müziği eğitimi aldı. işte müziğe opera sanatçısı olarak başladı ama sonra türküleri tercih etti. Çok sayıda albümler yayınladı, konserler yaptı, korolar kurdu, türküler derledi, yazılar yazdı, öğrenciler yetiştirdi. E, Ruhisun'un 20 Eylül 1985'te bu dünyadan gidişinin ardından 33 yıl geçmesine rağmen öğrencileri bugün de onun yolunda yürümeye tıpkı onun gibi halkın duyurmak istedikleri her şeyi türkülerle söylemeye devam ediyorlar. Ruhi Su'nun 1975 yılında kurduğu Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan öğrencileri bu akşam saat 20.de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde ustalarını bir kez daha türküler söyleyerek anacaklar. Bugün stüdyoda çok sevdiğim bir e, müzisyen abimi konuk ediyorum. İşte 1975 yılında kurulan e, Ruhis Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden ve geçen yıllarda açık radyoda da programlar yapan e, sevgili Emini Güs bugün davetimi kırmayıp konuğum oldu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir söyleşi de şöyle diyordun abi kente doğdum kentte yaşıyorum türküleri toprağında suyunda havasında soluma şansım olamadı ancak bu gerçek onları sevmemi engellemedi. Her türlü donanımsızlığa rağmen türkülerin samimi olduğunuzu hissettirdiğinizde size kucak açtıklarını fark ettim ve yaklaşık 30 küsür senedir bağlama çalıp türkü söylüyorum diyordun. Sanıyorum senin de türkülerle tanışman da Ruhisu'nun çok önemli bir rolü oldu. İşte su türküleri doğduğu topraklardan alıp kentli kulaklara taşıdı ve sevdirdi demek herhalde doğru bir tanım olacak diye düşünüyorum. Yani benim için en azından öyle oldu. 1979'da lisede okuduğum yıllarda kırmızı etiketli kasetlerle ilk kez suyu ve türkülerini tanıdım ve sevdim. Yani Ruhisu ve Emin İgis nasıl buluştu? Kısaca söz misin abi? Evet bir kere bu demin benim ağzımdan okuduğun cümleler hı hı. üzerinden de yazıldıktan bu yana 15 yıl geçmiş. Tamam, yani biliyorum. 30 yıldır <gülüyor> evet, türkü çalıyorum söylüyorum. Şimdi 45 sene olmuş. Beş, değil mi? O, evet dilek 45 kolay. senedir. Gerçekten. Dilek ve kolay. tabi bu 45 senenin içerisinde en önemli köşe taşı, en önemli anda ruhusuyla tanıştığım an. Bu gerçekten böyle içinde hiçbir abartı taşımayan, benim hayatımı bir anlamda veya hatta çok anlamda değiştiren bir buluşma. Sadece müzik değil. Sadece değil. Çok anlamda değiştiren bir, bir buluşma. Birçoğumuz için öyle evet. oldu Tabii abi. tabii kesinlikle yani, öyle. Yani bugün hangi eski koriste yani ilk koristlerden hangisiyle konuşsak sohbet etsek veya korist olması da önemli değil. Evet, Kime şey... dokunmuşsa hoca, hocamız konuşsak hep böyle bir noktaya geliyoruz sohbetimizin sonunda. Yani dokunduğu her yeri, her şeyi, her insanı güzelleştirdi Ruhi hocamız. Kesinlikle doğru. Benim tanışmam Şöyle oldu. Lisede öğrenciydim ben. Şimdi hep Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden diye geçiyorum ama orada bir şey belki düzeltmek lazım. Yani Gecikmeli ilk dedim ben. Şöyle ben sınavla girmedim koroya. Yani sınav yapılmış. Fakat ben bundan haberdar olmadığım için bu sınavı kaçırdım. Çok kısa bir süre sonra bu sınavdan çok kısa bir süre Yine sonra. 1975 mi? E tabii mı? tabii. E. Yani haberim oldu. Lisede bir öğrenci koromuz vardı ve koromuzda Mehmet ve Mehmet ve Alev e, koronun koristeriydiler hmm. ve beni bir şekilde e, Ruhi Hoca ile tanıştırdılar. Daha doğrusu Ruhi Hocamız Şişli Halk Evi'nde bizim koromuzu, lise koromuzu dinlemeye geldi. Hmm. Ben de orada o koroda bağlama çalıyorum ve solo bir iki türküm var. Çalışma bittikten sonra Mehmet ve Alev ile sohbet ederken hoca, yani genel yaklaşımlarını bize bildirdikten sonra Mehmet ve Alev ile bir köşede sohbet ederken ben de yanlarına yanaştım. Hoca bana dönüp "Canım sen de ne güzel çalıp söylüyorsun. Bizim Kore'ye katılmak ister misin?" dedi. Bu tabii Hoca'dan benim, geldi. Evet dedik. evet bu benim hayatımın Aa, bir e, büyük bir rast, buluşması oldu. Hı hı. Ama aslında tabii orada bir anlamda sınava girdim ben. Hı hı. Yani konsere Evet aslında. tabii yani o dinlediği zaman o kendi uygun gördü ve kendi davet etti. Tabi o cumartesi günü çalışmalara katıldım. Hı hı. Ve işte o günden 1985'e kadar yani aramızdan ayrılışına kadar da hep beraber olduk. Bunun dört küsur senesi Dostlar Korosu'nda. Ondan sonra malum 12 Eylül Tabii. darbesi ve koronun çalışma koşulları ortadan kalktı. Hı hı. Ondan sonra da biz hemen kısa bir süre sonra Ezgi'nin günlüğünü kurduk arkadaşlarımla. Ve Ezgi'nin günlüğünün kuruluş anından... Hocanın aramızdan ayrılışına kadar daha doğrusu hastalığın ağırlaştığı sürece kadar da hep ilişki içinde olduk. Ben sık sık akıl danışmak yaptıklarımızı anlatmak anlamında ziyaret ettim. Son olarak da yaptığımız Seni Düşünmek albümünü götürdüm. Onu da uzun uzun iki kere baştan sonra dinledikten sonra düşündüklerini anlattı. Ayrıca İstanbul konserlerinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Hepsine. Hodri Meydan Kültür Merkezi. ilk konserimiz oradaydı evet, zaten evet, hatırlıyor. O şan tiyatrosu hepsine geldi. Evet, Yanlılardan Bekledi, önce. kulise geldi. Fikrini söyledi ama hep destekledi. Yani ufak tefek eleştirileri hep oldu tabii şöyle yapsanız böyle yapsanız gibi ama hep devam, devam, devam dedi bize. Yani şey hani deniyor ya hocanın hani bir okulsa ruhisi onun işte tek öğrencisi Sümeyra. Aslında belki de tanınan yani tek öğrencisi ama hep çok öğrencisi tabii. var abi değil tabii, mi? Yani tabii. hepimiz bir şeyler öğrendik ondan. Tabii. Hem müzik anlamında hem Hayatı tabii canım yani yani. onun yanında olmak bir hayat okulunda okumak gibi bir şeydi. Konserler nasıl geçerdi abi? Yani konser öncesi provalar ee, sıkı disiplin şimdi, tabii çok e, disiplin. anlatılır ama. Yani evet. Çok disiplinli. Şimdi e, ru, Ruhi Suyu uzaktan izleyenler onun böyle sert stresli bir insan olduğunu düşünebilirler. Bu tarafı var tabii Hı. bu kesin ama yani onun sohbet anı hele da çay da demlendi mi? Hı. O bambaşka... İçki bir, içmezdi değil mi? Yok şey, ay, şey. öyle kuru yemiş içki falan o tür şeyler. Ben rastlamadım bilmiyorum o kadar. Yani çok evet, evet. arkadaş evet. değiliz sonunda evet, <gülüyor> hocamız. Evet. Ben evet. o zaman bir Doğru. genç öğrenciyim. Evet. Ama işte top yani hep beraber toplandığımızda gördüğüm ettiğim bu. Hı -hı. Yalnız konser öncesinde hep gergin olurdu hoca. Yani Hı -hı. o sahneye çıkıp o ilk... ...sesi çıkarana kadar... ...biraz sende An de var abi hatırlıyorum... <gülüyor> ...bazı konserlerde... <gülüyor> A, ...olur yani olmak. o çünkü Ama işte... Doğru, bence, de, ...bence güzel bir şey... ...tatlığı kontrollü bir stres olmazsa şimdi, bence... ...tabi tabi yani bu akşam yani. mesela sahneye çıkacağız... Hı -hı. E, ...Cemil Candaş'ta... Hı -hı. ...Korist arkadaşlar hep şunu söylüyorum... ...yani heyecanlanın... ...bacaklarınız titresin... ...bu olmadı mı... Yok yani enerji Bilmiyorum. çıkmıyor Bilmiyorum. o zaman Bilmiyorum. bu olacak. Ha tabii çırıtır titremeyelim <gülüyor> tabii, tabii. Ama ya tamam çalarız işte falan düşüncesiyle de sahneye çıkmak bize göre bir iş değil. Doğru. Peki Sümeyra abi nasıldı? Yani onu da şimdi tabii dostlar dostlar korosunda korist olmanın yani Ruhi Hoca'nın yanında olmanın dünyanıza kattığı çok önemli şeyler var. Onun dışında orada edindiğiniz dostluklar var, arkadaşlıklar evet. var. Hepimiz evet. işte genelde üniversite öğrencisi. Ben nispeten küçüklerdendim. Yani ben daha lise öğrencisiydim başladığımız zaman. Bir de tabii Sümeyra Çakır var. Evet. Ben Kore'ye geldim. O çok şeydir. Ödemdi. Ben tanımıyordum Sümeyra Çakır. Evet. Yani bir kere bir yanılmıyorsam bu tanışıklıktan önce bir sahnede görmüşlüğüm var. Evet. Hoş geldiniz. Ben Sümeyra dedi. Yani böyle müthiş <gülüyor> evet, bir tevazu, yumuşacık bir ses, çok güler bir, gülen bir yüz. Daha <gülüyor> o gün zaten bir ısındım hemen ve ondan sonra da işte onla da üç üç buçuk yıl orada birlikteliğimiz oldu. Ondan da çok şey öğrendim. İstersen bir türküyle devam edelim mi abi? Tabii. Hocamızın ile söylediği bir türküyü dinletelim. Şeyde, Dostlar Tiyatrosu konseri 1976 kaydı. Sonra yine muhabbete hı hı. devam edelim. Hı hı. Şimdi bize bırakın. Bize bırakın. Şimdi size bir güzel küçük çerez gibi bir güzel türkü söyleyelim. <gülüyor> Dam üstünde çul seri <Gülüyor> Serdar Alelim Nenni de kınalım Nenni de belalım Nenni de belalım Cihan'a Bildi Serdar Alelim Nenni de kınalım Nenni de belalım Varsam Dostlar Korusu, Dostlar Tiyatrosu ve Dostlar Hasat. Hı -hı. Bu aslında bir e, sanat kolektifiydi değil tabii, mi abi? Okul. Tabii okul, tabii sanat kolektifi. Yani Nasıl ilk, kuruldu ilk yani? Tohu, ilk, i̇lk tohumda oyunda atılıyor, Pil Sultan Abdal Hı -hı. oyununda Pil atılıyor. Sultan. Orada bir koro e, performansı var. Oradan yola çıkarak Gence Erkal, Mehmet Akan ve Hoca oturup bunu biçimlendiriyorlar. Ve sonra işte sınav açılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen bir ilan Yani ilan da, da, dans grubu ve tiyatro varken Koro. Ko. Hasat da yani hasat. hepsi o Pir Sultan'la biçimlenen süreçler bunlar. Hatta şöyle diskin kuruluş yıl dönümü konseri için sanıyorum bir dans grubu oluşması tabii, tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii, tabii. gündeme geldiğinde tabii, gündem, hasat kurulmuş. Grubu, tabii, evet. Sonra işte Koro, koro. Evet, gündeme geldiğinde. E, Tabi şimdi burada işte hasat deyince Mehmet abi de Mehmet Akan'ı da abi, anmak evet, lazım. O, o da yani sadece dans konusunda değil geleneksel kültürümüz anlamında son derece birikimli. Hı. Arif abi, Arif Erkin'le e, Arif beraber Erkin. çok ciddi birikime sahip abilerimizde. Tabi yaşıyor. Abi Tabi Mehmet abi biraz erken kaybettik. Evet abi peki plak kayıtlarında yer aldı Tabi yani işte üç. ilk üç. 3 diyor. Zaten, zaten evet, üç doğru. yapıldı. Doğru. El kapıları şirler yok, yok şey, e, şey semahlar semahlar ve sabaha sahip bir bu 3 albüm ham işte orada var evet. albümde gençecik duruyoruz kapakta evet, fotoğrafım evet, evet, <gülüyor> fotoğraf. hatırlıyorum evet. hatırlıyorum Peki Sümera dedik. Şimdi ben bir kayıt dinletmek istiyorum hı hı. abi. Bu 1985'te Duisburg'da e, yapılan bir konserin kaydı. Çok kötü tabii kayıt ama tarihsel önemi olduğunu düşünüyorum. Piyanoda e, sürekli çalıştığı Vera Sebastian hı hı. var. E, ve işte Sümeyra Hoca Öldük'ten birkaç gün sonra olan evet. bir konser. Evet. Bir onu dinleyelim istersen dursun bebek. E, yani bu şey Melih Cevdet Handay'ın şiir biliyorsun. Tabii. E, Dursun'a Dursun yazılmış. Evet, Beyce Boran'ın <gülüyor> evet. oğlu. Bir onu dinleyelim istersen abi. Sonra yine Hı. devam edelim. Değerli dostlar, şimdi söyleyeceğimiz şarkı, türkü çok yakında, birkaç gün önce kaybettiğimiz çok değerli bir ozanın Yüreğini, emeğini, sesini halkına adamış bir büyük ozanın, öğretmenin, sevgili ruhsunun. Dursun bebek. Sevgili Dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün bir konuğum var. Emine Güsle. Bu yıl Ruhi Sunon aramızdan ayrılışının 33. yıl dönümü anması vesilesiyle muhabbet ediyoruz. Ee, abi şöyle hani hocamız opera sanatçısıydı hı hı. Ee, işte türküler söyledi radyo programları yaptı hı hı. yazılar yazdı işte halk oyunlarının notalamasını yaptı yani çok çok yönlü bir üretken bir insandı. Derlemeci yönü de var hocamızın değil mi abi? Biraz Tabii. ondan söz edebilir miyiz? Şimdi, yani nedir önemi hocamızın şöyle, halk müziği derlemelerindeki? Tamam, tamam <gülüyor> şöyle girmek isterim. Şimdi şöyle kolayca bir yaklaşım var bizim ülkemizde. Bir kısım müzik insanlarının yaptığı bir yaklaşım bu. O da biraz tahmin ediyorum Ruhi hocamızın siyasi kimliğinden kaynaklanıyor. Yani bu kolayca yaklaşımda kendilerinden biraz uzak tutuyorlar. O kolaycı yaklaşımda ne? Şu, opera sanatçısı bir şarkıcı operayı bıraktı veya bıraktırıldı. Ondan sonra türkülere yöneldi ve işte operadan aldığı eğitimde bir operacı gibi türkü söyledi. Bu çok kolaycı ve çok yüzeysel bir yaklaşım. Ruhsu bu değil. Ruhusu zaten türkülerden geldi. Tabii. Bir bu. İkincisi... Çukurova yılları çocukluğu. Evet. Ruhusu Arya söyler gibi türkü söylemedi. Hı. Sadece edindiği ses tekniğini bu ülkenin ezgilerinin gerektirdiği estetiğe kavuşturdu. koydu, kavuşturdu. Koydu. Yani, yani burada işte op, ar, opera gibi aldı bunları o Hı. eğitimini getirdi koydu türkü hayır. Şimdi baktığınız zaman bunun bir kere yanlışlığının kesinliği şurada. 60'lı yılları 70'li yılları karıştırın. Hacı Bektaş'tan Tabii. Aşıklar Bayramı'na şuraya buraya kadar Nesimilerle, İhsanilerle, Mahsunilerle beraber sahneye çıkıyor. Evet. Hepsinde beraberliği Aşık Veysel'le yani Anadolu'yu karış karış gezmiş, aşıklarla hemhal olmuş, onları dinlemiş, onlardan edinmiş. Hı hı. Ama şunu söylemiş, halk hani gibi söylemenin anlamı şudur demiş. Sümani gibi söylemek, Aşık Veysel gibi söylemek, Nesimi gibi söylemek, Ruhusu gibi söylemek. Biz hı. hepimiz halkız demiş. Evet. Hepimizin birikimleri farklı, hı. hepimizin söyleyişi de farklı olacak demiş. Halk gibi söylemenin esası budur demiş. Doğru. Ama şimdi başta söylediğim kolayca yaklaşım hı. yani kendilerinden uzak tutmak anlamında özellikle de bu siyasi kimliğiyle evet, bir operacı türkü söylüyor ya getirdiler evet, meseleyi. Maalesef. Bu çok yanlış. Hı hı. Eğer biraz can kulağıyla dinlerseniz... Değil mi? Ezgiye kattığı, yaptığı nüanslar, yaklaşımı, o müziğe yüklediği estetik bizim toprağımızın estetiği. Kesinlikle doğru. doğru, doğru yani. Ve bu yanıyla da gerçekten yine reddedilen başka bir şey onlarca türkü var derledi. Evet evet. Onlarca türkü var doğru, derledi. Doğru. Mesela bu Alevi türküleri derledi değil mi Samahlar, hocamız? Başaranlar. Malatya'da Mustafa Başaran dedenin. Dedeyle tabii aa, yaptı. Kalıp, Çukurova'da yaptı. Çukurova. Ve bunlar... ...büyük zorluklar içerisinde... ...yani Başaran dedeyle yaptın yaptığını demiyorum ama... ...Çukurova'da evet. yaptıkları hep jandarma... Tabii ...engel gözetiminde... gözetiminde yani ...gitsin, burada evet. ne işi var... Doğru. ...engellemeleri var işin içerisinde... ...buna rağmen yılmadan... ...yıllarca bir kurum gibi... ...çalıştı hoca. Evet. Şimdi istersen Malatyalı Mustafa Başaran Dede'den... ...derlediği bir türkü dinleyelim mi abi... ...beni Hı. ağlatırsan yolunu ağlat... ...sonra yine devam edelim... Yoluna al, yoluna al. Beni ne yere allatma yar yar, allatma yar yar. Beni çalatırsam deryana çalak, Deryana çalak. Kır çaylara çalatma yar yar, çalatma. Beni bu derde, beni bu derde Bu senede, bu aylarda, bu derde Yüz derman versen, vermem bu derde Vermem bu derde, yaramı ellere De uğrattım dermanı beter, dermanı beter. Sinem gül gülleri çiğniyette, çiğniyette. Bunca ağlattım ağlaya ye yeter, ağlaya ye yeter. Ya güldür ya kaldır, ama. Mustafa Başaran dededen derlenmiş bir türküde Ruhi Su'yu dinledik abi ama istersen şimdi Başaran ailesinden ben bir e, kaydettiğim bir canlı kayıt daha dinletmek Tabii. istiyorum. E, Yusuf Başaran'dan e, yine Mustafa Başaran'ın e, yaktığı bir türkü dinliyoruz. Ekin Mahsulümü Biçtin Orak'la 2012'de yaptığım bir e, anma konserinden bir küçük kayıt. Hı hı. biştiin orakla ekin mahsulümü biştiin orakla karıştın sellere, doştun ırmakla aşkın sazı ile de haydar ismin parmakla işledim cananı üstüne aşkın sazı ile de haydar ismin parmaklar müschek İşledim... Güler mi aşıklar, hasret var iken Güler mi aşıklar, hasret var iken Can canandan ayrı, gurbet var iken gurbet var iken Fırsat eldeyken de haydar, selvi dal iken. Bu kolların gerdan üstüne Fırsat evdeyken de haydar selvi daliken Bu zaten kolların gerdan üstüne Teşekkür ederim. Ruhi Su'nun hayatındaki öneminden bahsettik ya bir başlangıçta. Hı hı. İstersen bu Ezgi'nin günlüğü repertuarının oluşmasında hocanın, hocadan edindiğin deneyimlerinde şey oldu değil mi abi? Arkadaşlarınızla evet. birlikte. Tabii, tabii, Biraz ondan yani, söyleyebilir misin? Ezgi'nin günlüğü e, şimdi... ve... Ee, sevgili Yusuf'a da buradan bir selam göndermiş olayım o güzel selamladım. sesi yorumuyla. O da gönderiyor. Yusuf da Koron'un e, Koristlerinden ve o en küçüklerdendi işte. O Doğru. benden de küçük. Hatta onlar ee, bir albüm ya. yaptılar biliyorsun yani. geçen yıl evet. abi. Tabii, e, tabii, tabii tabii. İlk Korist arkadaşlarımız evet, evet. bir araya Çok... gidip. Çok yani gurur duyduğumuz... ...çok mutlu, bizi mutlu eden çalışmalar. Onları da ben konuk etmek istiyorum... Güzel, ...işte şu sonlar tamam. biraz daha geçsin... Evet Ezgi'nin Ezgi günlüğü... Evet, evet. ...yani Ezgi'nin günlüğünün... ...oluşum... ...süreci... ...80 öncesine dayanır aslında... ...İşçi Hı -hı. Kültür Derneği'nde bir araya gelen... ...arkadaşlarız biz... ...yine 12 Eylül'ün getirdiği bir durum bu... Hı -hı. ...İşçi Kültür Derneği'nin... ...çalışma şartları ortadan kalkınca... ...biz orada işte... Hangi ee, seneydi abi tam İşte 12 Eylül geldi, 80, 80, 80 81'de kurulduk. Yani 12 Eylül, 80, 80, 80, 81'de biz kurulduk. Mh. Yani nasıl kurulduk? O işte İşçi Kültür Derneği'nde koroda çalışan ve bir, bir, tara bir taraftan da işte dördümüz, ben, Şebnem, e, Tugay ve Hakan konservatördeyiz. Vedat da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci ve güzel bağlama çalıyor. Yani biz devam edelim dedik bir şekilde bunu. Tamam. bir topluluğa çevrildik. 81 yılında bir araya çalışmaya başladık. Aha. İlk zamanlar biraz evlerde çalışmanın büyük sıkıntısını çektik. Sonradan sağ olsun e, Yavuz Hoca Yavuz Top hmm. tabii, e, veznecilerdeki dershanesini bize açtı. Aha, Ki yani al. o o zamanın şartları tahmin ederseniz sıkı yönetim var. Yani, bak dedi şeye, ders olmayan saatlerin gel istediğin saatte çalıştık. sağ olsun. Hayal. Uzun zaman orada çalıştık. Sonra işte Nadir, Nadir Göklük Göktürk. dahil oldu ve başladığımız günden itibaren bizim rehberimiz Ruhusu. Yani hem repertuar olarak hem müzikal anlayış olarak e, tabii ki çok toyuz o ayrı bir şey. Yani evet. daha konservatuar öğrencisiz işte e, yeni yeni bir şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Biraz deneme yanılma e, yöntemleriyle yol alıyoruz ama heyecan iyi. Heyecan yüksek, enerji yüksek ve çok disiplinli bir grup olarak yola koyulduk. Şöyle değil mi abi şimdi baskı dönemlerinde sanatın özellikle müziğin <gülüyor> çok şey tetikleyici bir yani tamam, moral tabii, verici bir şey de. var. Mesela o yıllar tamam. mozaiğin de kurulduğu yıllar. Tabii işte mi? biz e, o zaten o dönem şeydir yani enerji dolu bir dönemdir. Yeni türkünün tekrardan tabii. gündeme geldiği, çağdaş türkünün Sağ kurulduğu, şey. arkadan mozaik, arkadan Buluşsuzluk özlemini, evet. heyecanlar. Daha sonra da grup yoruma gider işte Şimdi o. 4 Ekim'de mozaik konseri var. Evet biliyorum, biliyorum. Ondan heyecanla bekliyorum <gülüyor> evet. yani gerçekten. Peki abi bir şey bu Çekirdek Sanat Evi Hı -hı. de çok önemli bir sanat çok, olaydı değil mi? Ben çok. zaman zaman bahsederim Türkler. Çok. Dinletirim oradan şarkılar. Çok. Kısaca söz edersen ben aslında Yağmur'u da burada konuk edeceğim. Hı -hı. Onun işte irtibat numarasını aldım bizim mutlu hocamızdan. Evet. Kısaca bahsedersen. Çekirdek, Çekirdek, yani. Çekirdek Sanat Evi benim Fikret Kızılok'ta zaten öncesinden farklı bir diyaloğum var. <gülüyor> ee, ve önce bil, biliyorsun yani Bülent Ortaçgil'le bu Tabii. projeye başladılar. Sonra <gülüyor> aralarında çıkan benim de içeriğini bilmediğim sorunlar sebebiyle ayrıldılar. <gülüyor> Fikret abi tek, Fikret Kızılok tek başına devam etti. Ya yani Şöyle bir mekan yani geliyorsunuz çok doğal bir ortam. Zaten bir apartmanın işte altı katı. Ben bir katı, he, kü Küçük bir yer. Orada Yağmur o zaman küçük bir çocuk. Yok. Albüm Kapakları kapaklarını çiziyordu. çizerdi. Albüm kapaklarını Aynen. çizerdi. Bir albümde sesi de var. Ee, evet. Ee, şeyde, e, sistemde doğal yani filtre, fi filtre kullanmıyor. Efekt kullanmıyor. Neyse. Direkt ko mikrofonu koyuyoruz önümüze. Ve to toplanan işte ne, 40 kişi, 40 40 şey, 50 şey, kişi şey. en fazla evet. o kadar. Ve bunun getirisi de şey yani işte siz bir ücret ödüyorsunuz oraya ondan sonra size o şeyin e, kaset, veriliyor. E, Anladın, kaydı, veriliyor, kaydı veriliyor. Sistem bu ve uzun süre devam çok güzel devam bir koleksiyon oluştu yani. ve çok güzel insanlar orada e, çaldılar. Hı hı. Ya Fikret abi de buradan işte böyle almış. O da bizi çok erken bırakıp gidenlerden. Ee, bir şey yapalım mı? Ezgi'nin günlüğü kaydı 1986. 85. E, 85 mi? 85. Onu? Ha, ben 85 almışım bunu. Ee, onu dinleyelim evet. mi abi. Dinleyelim. Drama, drama köpüsü kimler var grupta kısaca söyler sen abi. Şimdi yanlış bir şey söylemiyorum tamam. umarım. Vedat var bağlamada. Melter. Vedat Mertler. Cura'da Nadir var. Nadir Cura'da. Tanju. Gitar Tanju Gitar'da, Klarnet'te de Göksun, Göksun. Göksun Doğan. Vokalde de ben varım. Biraz şey, oranın o mekana uygun olarak küçültülmüş bir ekip o. Anladım. Aynı dönemde çünkü Cem var, Yaylı'da Cem Doğan var. Bas gitarda Cüneyt var o kadroda. Hı hı hı hı hı. E, ama orası, orası o sound'u bir de zaten elektrik kur. giriyor o zaman bas evet. çaldığın zaman. işte çalınması Ar daha doğru. Çalınması. o biraz daraltılmış kadro. O zaman drama köprüsünü dinliyoruz. Hı hı. 1985. 1985. İzgin'in gündüğü e, vokal Emin İgis. Drama köprüsü Hasan Dardır Geçilmez Hasan, dardır geçilmez Soğuk tur Hasan, bir taz içilmez Soğuk tur Hasan, bir taz içilmez Yardan geçilmez Bre hastan Yardan geçilmez dediğini söylemiştim ama Hı -hı. onunla ilgili anlatabileceğin bir şey var mı abi? Yani e, bu kayıtları dinleyebildim e, mi o e, sağlığı? Çünkü e, bozuluyordu gitgide 1985 yani. Şimdi 84 Şan Tiyatrosu konseri var. Orada zaten yavaş yavaş e, sağlığı bozulmaya Hı -hı. başlamıştı. Ondan sonra bizim o dönemde de Seni Düşünmek albümü tamam. gündemde. Hı -hı. E, onun kayıtlarını yapıyoruz. Ve ben albüm bittikten sonra o zaman long play başladı. Hı -hı. Long play ve kaset Hı -hı. var. Hı -hı. İki tane long play alıp ...kapıyı çaldım... Ee, ...hocam böyle böyle... ...bitirdik, yani zaten yapılma sürecinde de... ...işte şunları yapıyoruz, şöyle yapıyoruz... ...diye bilgi veriyordum... Ee, ...koydu... ...plağı, pikaba... Hı hı. ...A ve B yüzünü... ...hiç konuşmadan baştan sonra Ev, dinledi... ...evdeydi, evde, evet, evde... Baş, ...nişan taşında, baştan sonra dinledi... Hı hı. ...şimdi canım dedi... E, ...bir kez de... ...konuşarak dinleyeceğiz dedi... Hı. Evet, tek tek parça. Geçti. Tabii tek tek e, şu parça. Bakın şurada şöyle olmuş. Bakın burası ne kadar güzel olmuş evet. gibi yaklaşımlarla. E, Yıldız da bir eleştirisi oldu ve orada Hüseyin arkadaşımızın piyanosu eşliğinde ben söylüyorum. E, yani o, ondan önce de bir iki e, böyle ya şöyle olsaydı sanki gibi yaklaşımları oldu şeyi gelen beni mi çok beğendi buradaki sarmal çok güzel canım bak bir şeyden bir sen böyle öne çıkıyorsunuz geriye o güzel bir çift ses olmuş burada dedi işte Yıldız Dağı'nı dinlerken de ya canım ne kadar güzel söylüyorsun yumuşak ama bu piyano ne yapıyor arkanda dedi bunu <gülüyor> <gülüyor> yani. evet, evet. şey yap yapmadı yani ekleklik buldu bir, o türküyle piyano şimdi ben de piyano ne yapıyor ben bilmiyor muyum <gülüyor> yani, yani sonuçta Hüseyin'le beraber karar vermişiz bir şeye Tabii. çalmışız Valla işte o hani korku, saygı, biraz karışık, sevgi hepsi karışık. Valla bilmiyorum hocam çaldı işte Hüseyin dedi. Şey, şimdi ben dinleyicilere küçük bir netiyo vereyim. <gülüyor> e, bu, bu akşamki konserde Yıldız Dağı'ndan bir kuple senden dinleyeceğiz değil mi? E, yani. Muammer'in şimdi, akordiyonuyla. Benim tabii bu gecede hiç söylemek, Türk'ü söylemek akordiyon. gibi bir niyetim. Muammer çok tabii. istedi. Muammer şey çok istedi. Abi. Benim yani. canım kardeşim Muammer. Eyvallah. Muammer'i kırmam mümkün mü? Dedim bir dörtlüğünü kısaca söylerdim tamam. Muammer'cim peki abi biraz bu akşamki konserden söz edebilir miyiz Tabii. mahsus mahal Hı -hı. yani başlıktan o kavram niye anlatıyor Ya yani kavram şunu Hı. anlatıyor yani işte biliyorsunuz mahsus mahal kişiye evet. <gülüyor> özgü mahal evet, evet. orası da tabutluk Sanerhan ee, evet, Sanerhan. Ben bunu önerdiğim zaman bu başta önerdiğim zaman aslında bir hüznü değil bir direnci işaret etmek hı hı. istemiştim. Yani bu, bu kültür, bu hayat bura, buradan geldi. Bu bu mahallerden geldi. Bu engellemelerden, bu eziyetlerden e, geldi. Onu hı hı. vurgulamak istemiştim. Bir de tabii e, şu tarafı var. Özel bir çalışmadır mahsus evet. mal. Yine o, o yıllarda o tabutluk döneminde e, yapılmış e, Rus tarafından ve e, Sıdıka Suya ithaf et, ettiği bir, bir çalışmadır. O, o sebeple de Hı -hı. böyle önermiştim yani etkinliğin Hı -hı. isminin olmasını. Şey konserde bildiğim kadarıyla Muammer Ketancı evet. olacak. Evet. Tuncel Tercan, olacak. Tercan. Orhan Aydın metinleri okuyacak. Evet, sunum Orhan Aydın. Yüksel Aymaz ışığı yapacak. Anladım, anladım. Serpil Özcan sahne, sahne. Koordinatörü. koordinatörü. Sen de Ercümentçim. Ya hepimiz bir şeyler Sonum görselleri abi. işte. Keyifler <gülüyor> birlikte. Çok sağ ol abicim ya Valla zaman çok çabuk geçiyor Ben aslında bir günde yani seni davet edip Seni konuşmak Memnun istiyorum abi mi? Çünkü Memnun. bana katkın o kadar fazla ki insani ve Yani müzikal anlamda yani Onu ben sana hatırlatacağım Teşekkür bir ederim. Teşekkür Son bir şey söylemek ister misin dinleyicilerimize abi Yani bu akşam Güzel bir insanın Adı altında toplanacağız Bize muazzam bir sofra kurdu hı hı. Hem müzikal anlamda hem yaşam anlamında layık olmaya çalışacağız. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum abi tekrar. Hem Ruhsu geleneğine hizmetlerin için hem de yani benim kişisel müzik yolculuğuma ...kattığım bütün güzellikler için. Sevgili dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Eminlik üstten dinleyeceğimiz bir türküyle programı kapatmak istiyorum. Bu türküyü biz 2015 yılında iklim için kurduğumuz bir koroda, ruhsuz dostlar korosu eski şeflerinden Cengiz Ünal'ın yönetiminde seslendirmiştik. Bu dünya bir pencere. Ruhu'sunun ruhu şen olsun, devri daim olsun, gönlü ferah olsun. 33 yıl sonra gençler onun geride bıraktıklarına bugün de sahip çıkıyorlar. Haftaya cumartesi 15'te Babil'den sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle. Esen kalın. Her gelen bakar yine Bu dünya bir pencere bu dünya bir pencere her gelen bakar yine güzel her gelen bakar yine Dere akar bulan köprüğünden alalım Ey güzel köprüünden alalım Ha bu ışıklı dünya, ha bu ışıklı dünya Oldu bize karanlık, ey güzel oldu bize karanlık bu ışıklı dünya bu ışıklı dünya oldu bize karanlık ey güzel oldu bize karanlık bilden sonra. There's bırakılmış sesler. Hazırlıyamış sunan Erjuman Gülçay.